Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir.